Arkası Yarın Mavi Tren 11. Bölüm Yazan... ...Agata Christie... ...Çevirerek Radyoya Uygulayan... ...Sevin Sever... ...Yöneten... ...Uğurtan Atakan... ...Efektör... ...Korkmaz Çakar... ...Oynayan Sanatçılar... ...Anlatan... Demet Tantu... ...Weiner... ...Vildan Görelman... ...Grey... ...Alev Gürzap... ...Nayton... ...Ersan Uysal... ...Hercül Poirot... ...Pekcan Koşar... ...Joe Aaron, Ersin Sanver. Evlenmeden önce aşık olduğu eski sevgilisi Kont de Laroche'la Paris'te gizlice buluşmak üzere mavi trene binen milyarder iş adamı Van Ever'nin kızı Ruth Catering o gece trende öldürülür. Yanında taşıdığı mücevher dolu çantası da ortadan kaybolur. Şüpheler evvela Kont de üzerinde toplanır. Fakat kont cinayet gecesi villasında bulunduğunu iddia ederek kendini suçlamalardan kurtarır. Bunun üzerine cinayet gecesi aynı trende seyahat etmekte olan maktulün kocası Derek Catchring'den şüphe edilir. Eski sevgilisi dansöz Mireya'ya artık yüz vermeyen Derek Catchring, ...Mirey'in sorgu yargıçlığı önünde suçlamalı tanıklığı sonucunda tutuklanır. Derek'in Riviera'da tanıştığı ve aşık olduğu Bayan Grace, e, üzüntüsünden memleketi olan İngiltere'deki köyüne dönerek Bayan Warner adındaki Hasta kadının yanında çalışmaya başlar. Bu arada olaylara kendine özgü görüş açısından bakan dedektif Poirot nihayet harekete geçmeye karar verir. Kont de Leroux'un yanında çalıştırdığı kişileri konuşturmayı başarır ve cinayet gecesi Kont de Leroux'un villasında bulunmadığı gerçeğini ortaya çıkarır. Grey Yemekler nefis oldu. Sağ olun bayan Maynır. Şimdi bana mahzenin anahtarını getirir misiniz? Yalnız pek öyle kolay yerde değil. Komodinimin üçüncü çekmecesinde sol taraftaki çoraplarımın içinde. Peki. Birinci çift çorabımın içinde elmas küpelerimle bakır broşum saklı duruyor. Ee, onları kasanıza yerleştirmemi ister mi Yok hiç gereği yok. Size anlatmamıştım değil mi başımızdan geçen şu kısacık öyküyü? Hayır anlatmadınız. Öyleyse anlatayım da dinleyin. Bakalım beğenecek misiniz? Dinliyorum. Zavallı babam evimizin bodrumuna bir kasa yaptırmış. Öyle mi? O zamanlar bir kasaya sahip olmak bir hazineye sahip olmaya bedel sayılırmış. Zavallı babam dilini tutamamış. Bu gizli kasasından bütün köylülere söz etmiş. Öte yandan da anneme sıkı sıkıya tembih edermiş. Mücevherlerini her akşam yatmadan önce şu kutuya koyup kitleyeceksin. Ben de bodrumdaki yerine saklayacağım diye. Böylece altın ve gümüşlerinin daha emniyette olacağını düşünmüş Çok ilginç bir öykü bu Gel zaman git zaman dediği gibi de yapmış Evet Annem her gece şahsi mücevherlerini kasaya koyup kilitler... ...sonra da babama götürürmüş. Babanız da kasayla gümüşleri Bodrum'a saklarmış. Evet. Derken günün birinde hazinelere sahip olduğumuzu sanan... ...bazı açık göz hırsızlar... ...bir gece eve girip... ...kasayla ah. diğer değerli eşyaları alıp götürmüşler. Ah. İnanılır gibi. Evet, evet. Değerli eşyalar derken... ...gümüş çatal bıçak takımlarımızı falan kastediyorum. Bir de kilitli kasa tabii. Bir gece içinde hepsi birden yok olmuş. Ya, vah, vah. Çok üzücü bir olay ama işin komik tarafı şu ki... Annemin her gece kitleyip babama teslim ettiği kasa... ...aslında değersiz taşlar ve ağır düğmelerle doluymuş. Şey ya Hayret. Nasıl olmuş bu? Bir iki elmasla birkaç değerli süs eşyasından ibaret olan mücevheratını... ...annem her gece korsesinin içine saklar... ...sonra da değersiz taş ve düğmelerle dolu... ...kilitli kasayı babama teslim edermiş. Çok komik. İşin komik tarafı asıl bundan sonra başlamış. Ya. Gerçeği yani annemin mücevherlerinin... ...korsesinde saklı kaldığını öğrenen... ...ve çalınmamış olduğunu anlayan babam... ...anneme öylesine kızmış ki... ...onunla haftalarca görüşmek istememiş. Babanız epey sert bir adam. Sertliği Doğru. bir yana kendisine her gece... ...yalan söylenmesini... ...düğme ve taşlarla dolu bir kasanın teslim edilmesini... ...hazmedememiş adamcağız. Anlıyorum. Neyse annemin gönül alıcı sözleri ve yerinde hareketleriyle... ...bir süre sonra bu ufacık oyunu unutarak... ...annemi affetmiş. Anneniz de babanız da çok ince insanlarmış doğrusu. İşte o zamandan beri... Grey, ...biraz değerli olan eşyaları... komedinlerimde saklıyorum. Nasıl? Beğendiniz mi öykümü? Beğendim. Şimdi bana Mahsin'in anahtarlarını getirecek misin? Tabii hemen getireyim. Teşekkür size. ederim. Günaydın Grey Günaydın Bay Nardın Geç kalmadım ya Hayır tam zamanında geldiniz Bizde yolunuzu gözlüyorduk Sizi gördüğüm için öyle mutluyum ki anlatamam Birlikte kaldığınız ev sahibesini fazla üzmeyeceğimi umuyorum eh, Buyurun Yanına gidin sevgisini kazanmaya bakın Hı. İlk bakışta beğenmeyebilirsiniz Ancak altın yüreklidir o Elimden geldiğince hoşuna gidecek sözler söylemeye çalışıyorum Salonda sizi bekliyor. Rahatsızlığını belli etmemek için sabahtan beri epey uğraştı. Süslenip pislendi. En güzel giysilerini giydi. Uzaktan pek öyle hasta gibi durmuyor. <gülüyor> Gelin. Bayan Weiner. Bay Knight'ın. Yeğenim Lady Temple'un evinde tanışmıştım kendisiyle. Çok memnun oldum delikanlı. Ben de. Buyurun oturun şuraya. Yolculuğunuz iyi geçti mi bari? Çok iyi geçti Bayan Weiner. Buraya bir an önce varmak için sabırsız sanıp durdum. Gaza da fazlaca bastım galiba. <gülüyor> Yollarımız güzeldir. Hele ulaşılmak istenen amaç iyi olursa daha da güzeldir. Gray'e karşı beslediğim duygular içtenlik dolu. Bunu her zaman kanıtlayabilirim. Gray bize yıllanmış viskimizden birer bardak ikram edecek misin? <gülüyor> Kadehleri hazırladım bile. Ee, i̇çkiniz sek mi olsun Barnard'ın? Ee, sek olsun lütfen. Bana biraz soda ilave edersen daha memnun olurum. Tabii. Evet. Soda ne oldu? Teşekkür ederim. Şimdi şerefe içelim şerefe. şerefe ve mutluluğa Gerçekten yıllanmış nefis bir peski bu Çok beğendim Afiyet olsun Yemekten önce bir aperatif insanı ısıtır <gülüyor> Bir günde ben davet edebilmek isterdim sizleri Acaba mümkün olabilir mi? Baharda Bayan Weiner'ın sancıları azaldığında olabilir Buraya yakın şifşirin bir yer biliyorum. Gelip sizi oraya götürsem ne dersiniz? Çok naziksiniz. Ama Gray'in de dediği gibi bahardan önce olmaz. Hadi şimdi içkilerimizi bitirelim. <gülüyor> İçelim. Sizinle bahçede dolaşmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. <gülüyor> Bayan Weiner odasına dinlenmeye çıktığına göre... ...başka yapacak bir iş kalmıyor demektir. Yemeğin kusursuz olması için... ...harcadığı olağanüstü çabadan sonra... Hı? ...zavallı kadının dinlenmeye gerek duyması çok doğal. O her şeyin kusursuz olmasını ister. E, Gray, bahçenin şu tarafındaki dar yola girsek... ...size daha önce söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. E, ne, ne, neyi? E, rahat, güzel bir yuvanın sahibesi olmak. Ne bileyim... E. Demiyorum. Az sayısa da e, gelirim var kendime göre e, Sizi rahatça geçindirebilecek kadar ancak, ancak bunun için sizin de duygularıma karşılık verebilmeniz olana e, Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum Bay Knight'ın Ancak henüz böyle bir karar verebilmek için kendime hazır hissetmiyorum Oysa bana dünyaları bağışlamış olurdunuz Abartıyorsunuz Sizin gibi bir erkek için Karar vermenizi sabırsızlıkla bekliyorum Gray Belliğinizden çıkarmıyorum bunu ...yolunuzu dört gözle bekleyen bir erkek var. İçtenlik dolu duygularınız için teşekkür ederim Bay Nartın. Ancak dedim ya... ...henüz hazır değilim. Düşünmem gerek. Şerefe. <Gülüyor> <Gülüyor> nefis, nefis... Dediğiniz gibi iştah açıcı bir şarap ee, Biraz önce benden ufak bir bilgi istediğinizi söylemiştiniz Buyurun sizi dinliyorum Sahne hayatını ilgilendiren bir konuda Eski dostum Joe Aron'dan başka kimseye başvuramayacağımı düşündüm de <gülüyor> Bundan hiç şüpheniz olmasın Sahne ile ilgili her ayrıntıyı bilirim desem yalan olmaz Kit isimli genç biri hakkında neler biliyorsunuz Kit? Kit'i kit Ha kit. kendisi evet çok yetenekli bir oyuncuydu. Özellikle erkek rollerinde büyük başarı sağlıyordu. Dans ve şarkı söylemede erişilmezdi. Sizi ilgilendiren kişi bu kadın mı? Evet Bay Aron ta kendisi. Peki şimdi ne yapıyor? Üç yıldır sahne hayatından çekilmiş. Oysa hayatını çok iyi kazanıyordu. Bir Fransız azizladesinin peşine takıldı. Kont mu, marki mi öyle bir şey. Sanırım marki olacak. Nerede olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Yüksek sosyetenin kaldığı lüks şehirlerden birinde olacak. Markiz rolünü oynamakla meşgul. Bu kiti her şeye gücü yeten bir kadındı. Verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım Bay Aaron. Rica ederim Bay Poirot. Vaktiyle siz de bana unutamayacağım birlikte bulunmuştunuz. İyiliğime iyilikle karşılık vermiş bulunuyorsunuz. Geçenlerde Riviera'da Mira adında bir dansözle tanıştım. Ha, şu dansöz Mira'yı olacak. Hı. O da hiç boş durmaz. Daima rollerini finanse edecek birlerini bulur. Sahne hayatına atılalı çok oldu. İki iki buçuk yıl oluyor. Onu da bir Fransız dükü tanıtmıştı. Bay Ketring'in karısını onun yüzünden öldürdüğü söyleniyor. İşin iç hakkında hiçbir fikrim yok. Ancak gerçek şu ki Ketring şimdi hapiste yatıyor. Nereyse bir elçiyle dolaşıyor. Ya demek böyle. Gerçekten zamanını boşa geçirmiyormuş bu kadın. Anlatılanlara bakılırsa boynunda yumurta büyüklüğünde bir yakut taşıyormuş. Ama bana kalırsa gerçek değil tabii. Aman bu haber çok ilginç işte. Mirey herkese bu taşı... ...Rus İmparatoriçesi Büyük Katerina'nın taktığını anlatıyormuş. Taşın adını da Ateşten Yürek koymuş. Benim bildiğim kadarıyla Ateşten Yürek... ...Yakut bir kolyenin tam ortasındaki ili taşın adı. Görüyorsunuz ya kadınlar mücevherleri hakkında... ...diledikleri yalan uyduruyorlar. Fikrinize katılmıyorum Sayın Bay Aron. O taş dediğiniz gibi sahte olmayabilirdi. Yok canım. Mire gibi bir dansöz böyle bir değerli bir taşı nereden bulacak? Biraz önce kendiniz söylediniz ya dostum. Bu kadın zamanını boşuna harcamıyor diye. Bayparo ...Savay Oteli'nde beni çaya davet etmekle büyük nezaket gösterdiniz. Sayenizde Londra'yı yaşayan mutlu insanları görüyorum. O köye gene kapanmakla hiç iyi etmediniz Bayan Grey. Size abartıyorum gibi gelecek ama... ...şu son aylar içinde sanki on yaş birden yaşlandınız. Bu üzüntü <gülüyor> Bay Catherine'in tutuklanmasından kaynaklanıyor herhalde. Şey o adamın karısının katili olabileceğine inandıramadım kendimi bir türlü ne yapayım. Ben de aynı fikirdeyim sizinle Bayan Grey... Bay Katherine'in suçsuzluğunu ona aşık genç ve güzel bir hanımın hatırı uğruna kanıtlayacağım. Nasıl yani? Yani sizin için Derek'in suçsuzluğunu kanıtlayacağım. Ha fazla üzülmeyin artık hadi. <gülüyor> çok gitti azı kaldı. Fikir mi değiştirdiniz Bay Poirot? Bu çok yeni bir şey. Benim için yeni değil Bayan Grey. Olayların akış zinciri bizlere Bay Katherine'in suçluluğu sonucuna vardırdı. Oysa ben soruşturmama başka yönlerden devam ettim. Ediyorum da. Ne gibi? Önce Bayan Catherine'in yüzünün tanınmaz hale getirilmiş olmasını ele alalım. Evet. Bay Catherine karısını öldürdükten sonra bir de yüzünü tanınmaz hale niye koysun? Bu nokta başından beri beni çok düşündürdü. Bunu yapmak için bir amaç olmalı. Bu amaç neydi? Sonra Bay Catherine e, yaratılışından ötürü böyle bir vahşetti yapacak nitelikte biri değil... Bu nedenle ve daha başka nedenlerle soruşturmama başka açılardan açıklamalar bulmaya çalıştım hep. Paris'e gitmenizin nedenlerinden biri bu açıklamada olmalı. Hem de nasıl. Sahne hayatının ajanlarından birini gördüm. Öyle anlaşılıyor ki olaya başkaları da karışmış. Daha başka bir deyimle adam öldürme suçu ile hırsızlık suçları aynı kişiler tarafından mı işlendi konusunu uzun uzun düşündüm. İyi. Şimdi? Şimdi ne düşünüyorsunuz? Sonuca ulaşmamıza çok az zaman kaldı. Biraz sabretmenizi rica ediyorum. Artık bende de sabır kalmadı Bay Poirot. Hiç kalmadı. Cesaret Bayan Grey. Cesaret. Birazcık daha cesam. Avi oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz.